Arkası yarın. Klaviko 3. Bölüm Yazan Göğte, radyoya uygulayan Behçet Necatigil, Mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar Bomarşe Muhip Arcıman Klaviko Metin Seresli, Domingo Erdoğan Kökçam, Mari Nedret Güvenç, Carlos Çetin İpekkaya. İspanya kralının arşiv memuru Clavico, altı yıl süren bir aşk ve bağlılıktan sonra Mari'yi bırakmış onunla evlenmemiştir. Mari'nin ablası Sophie'nin durumu Fransa'daki ağabeyleri Bomarşe'ye yazması üzerine Bomarşe intikam almak için Madrid'e gelir. Clavico'yu bulur ondan yazılı bir açıklama ister. Şimdi kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. Evinizdeyim, arkadaşım gitti ve yalnızım Bay Klavigo. Fakat kuvvetli olan siz değilsiniz benim. Çünkü haklıyım. Uşaklarınızdan medet ummayın. Bütün şehir sizin bir genç kızın günahına girmiş... ...onun temiz aşkına ihanet etmiş olduğunuzu biliyor. Kimse yardım etmez size. Kimseden yardım isteyecek değilim. Suçlu olduğumu biliyorum. Fakat bana bir itirafname imzalatacaksınız da ne olacak? Sizden intikam alacağım. Nasıl? Açıklamanızı Fransız elçisine göstereceğim. Sonra da bastıracağım. Bastıracak mısınız? Evet. Sarayın ve halkın durumu öğrenmesi için. Marie'yi büsbütün küçültmek olmaz mı bu? Bir masumun suçluluğunu duyurmak... ...onu neden küçültmek olsun? Hıh. Görüyorsunuz benim intikamım vahşi bir intikam olmayacak. Çok kibarca bir öc alma. İsteğinizi ve... yerine getirmem kolay değil. Yazı ve imza işin korkunçluğunu arttırıyor. Ben de sizin yerinizde olsam düşünürdüm. Ama unutmayın ki isteğimi yerine getirmezseniz... ...benden kurtulamazsınız. Karar sizin, düşünün. Oh, düşünecek akıl mı kaldı bende? Şaşkına döndüm. <gülüyor> evet, şaşkına döndüğünüz belli. Ne giden arkadaşımın ne de benim... ...isimlerimizi bile sormadınız. Geç oldu ama söyleyeyim. Adım Bomarşı. Çok perişanım, çok. Ne de olsa misafirinizim. Bir ikramda bulunmayacak mısınız bana? Siz düşünürken mesela birer kakao içebiliriz ah, evet Domingo Bize kakao getir Hazır efendim hemen şimdi Kakaoya çok düşkün olduğunuzu Evinizde her an sıcak kakao bulunduğunu biliyorum da Ondan kakao istedim Bakın alışkanlıklarınıza varıncaya kadar her şeyi öğrenmişim Bay Klabigo Buyurun Teşekkür ederim siz de için Bay Clavigo iyi gelir Ben alırım Sen dışarıda bekle Domingo hmm, Çok nefis Evet cevabınızı bekliyorum Düşüneyim biraz o, Tabii tabii Düşünüyor musunuz Hı? Düşünüyorum <gülüyor> Düşünüyorum. <gülüyor> Düşünüyorum Düşünün düşünün Oh, bu işin içinden nasıl çıkacağım ben Nasıl nasıl Rezil olacağım Rezil İstikbalim mahvolacak Ben de mahvoldum Clavigo Yuvadan atılmış yavru kuş gibiyim Kolum kanadım kırıldı Altı sene Tam altı sene aşkınla oyaladın beni Sonunda yüzüstü bıraktın Bırakacaktım da neden sevdin beni neden? Neden? Bilmiyorum Mari. Neyi bilmiyorsun? Suların sürüklediği bir dal parçasıyım ben. Olaylar insanlar alıp götürüyor beni. Sende irade yok mu Clavigo? Yok Mari, yok. Şimdi nereye bakıyorsun Clavigo? Karşıya. Duvarda asılı kılıçlara. Ne yapacaksın kılıçlara? Tek kurtuluş yolu ölüm. Ölüm. Kimi öldüreceksin? abi o Mert'in sana nasıl kıyacaksın klaviko? Sana nasıl kıydım sen? Ben seni affediyorum sevgilim. Çünkü çok kısa sürdü ama... ...aşkı ben sende tattım. Şimdi bir baht olsam da... ...bir zamanlar mesuttum. Sana inanmıştım. Kılıçlara bakma. Göremiyorum. Bir şey göremiyorum. Sesini işitiyorum. Ama seni de göremiyorum. Ben çok uzaklardayım. Çok uzaklarda Marie Ne yapsam da beni affetsin Marie Marie <gülüyor> Hala düşünüyor musunuz? Kararınızı bekliyorum Bay Clavigo. Asla affetmez Asla Kendinizle mi konuşuyorsunuz? Hayır hayır Yanıldım Çok yanıldım Neden yanıldınız? Kıymetini bilemedim Gözümü hırs bürüdü ...yükselmek, parlamak... ...kılıç gibi keskin. Gözleriniz duvardaki kılıçlarda. <gülüyor> Yoksa beni öldürmeyi mi düşünüyorsun? Hayır, hayır. İtiraf namenizi yazın. Sonra da düello ederiz isterseniz. Hayır, hayır, hayır. Korkuyor musunuz ölmekten? Siz mert bir insansınız. Size kıyamam. Yok canım, yok canım. Ben kendimi savunurum. Hem nereden belli benim ölücüm... ...düelloda ölen belki de siz olursunuz... Öyle Doğru Ah Mari'nin sizin gibi bir abisi olduğunu bilseydim Ne yapardınız Sizden kuvvet alırdım Çok zayıf iradeliyim ben çok zayıf Affedin beni Yardım edin bana Rica ederim rica ederim Ayaklarıma kapanarak büsbütün küçülmüş görmek istemem sizi. İçim kan ağlıyor azap çekiyorum Kardeşinizle derhal edinebilir, Derhal Çok geç Mari artık sizden nefret ediyor ya ben soğukkanlı olduğuma bakmayın Size karşı kin ve nefretle doluyum Artık çok geç Ben artık sizden sadece bir itirafname Bir açıklama isteyebilirim Sizi ve kardeşinizi bu kadar içten yaralayan bir durumu düzeltmek isteyeşim bir küstahlık sayılabilir Biliyorum suçum büyük Mari bir daha yüzümü görmek istemez biliyorum <gülüyor> Bunda şüpheniz mi var? Fakat küçük bir ümit kapısı olsun bırakın Gönlü yüce bir kızdır o Belki hatamı bağışlar Ya bağışlamazsa? Öcünüzü o zaman alın Ben yazılı itirafınızı şimdi istiyorum Bakın karşıdaki kılıçlara Ya meseleyi kılıçla halletmek istersen Bildiğim kadarın sizde o cesaret yok Bay Clavigo Siz korkağın birisiniz Ben gene de Marie'yi düşünmek zorundayım Verdiğim bunca acıdan sonra bir de abisini yaralarsam <gülüyor> Yani beni öldüreceğiniz mi sanıyorsunuz? <gülüyor> Öldüremem Çünkü o vakit Marie'nin acısı dayanılmaz olur Diyelim ki siz beni öldürdünüz O zaman da İspanya'da sizi sağ bırakmazlar İtirafınızı yazmaktan başka çareniz yok Peki İtiraf edeceğim. İstediğinizi yazacağım Yalnız evet bir şartım var Neymiş şartınız? Ben bir fırsatını bulup da Hala mı fırsat kolluyorsun? Yanlış anlamayın Bir fırsatını bulup da Mademoiselle Marie ile konuşuncaya kadar Evet Onunla konuşacak neniz kaldı? Kendisini bıraktığıma çok pişman olduğumu söylemek istiyorum Bunu vaktiyle düşünseydiniz Ablasıyla görüşebilirim Matmazel Mari'nin beni affetmesi için Bayan Sophie bana yardım eder <gülüyor> Evet affettireceğim kendimi Sizde ben Matmazel Mari ile veya ablasıyla Görüşünceye kadar söz verin Niye söz vereyim İmzalayacağım itirafnameyi kimseye göstermeyeceğinize Ben Madrid'de fazla kalmayacağım Hemen Aranyu Fransız elçisinin yanına gideceğim Bay Dönüp geleceksiniz ya tekrar Dönünceye kadar saklayın itirafımı o vakte kadar kendimi kardeşlerinizi affettiremezsem... ...intikamınızı olanca şiddetiyle alabilirsiniz. Şartınız bu mu? Evet. Kabul etmezsem? O zaman kılıçlar konuşur. <gülüyor> Zavallı kardeşinize olur ne olursa. Acısına bir de sizin ölümünüzün acısı eklenir. Kabul mü? Pekala. Kabul. Yalnız unutmayın ki ben Aranjuez'den Madrid'e döner dönmez... ...siz kendinizi affettirmemiş olursanız... İtirafnamenizi derhal bastırıp dağıtırım Daha fazla vakit kaybetmeyelim Çalın Çıngıra lütfen Niçin? Söyleyin uşağınıza adamlarınız koridorda toplansınlar Şartınızı kabul ettim Bundan sonra benim dediğim olacak Fazla baktım yok Bay Klavigo Domingo Adamlarım koridorda toplansınlar Kapıyı da kapamam Baş ne? Şimdi Alın elinize kalemi Ben ne dersem onu yazacaksınız Hadi hadi oyalanmayın lütfen Başlıyorum Ben majeste İspanya kralının arşiv memuru Aşağıda imzası bulunan Yazıyorsunuz değil mi? İmzası bulunan Joseph Clavigo Hiçbir harici cebir ve tazik görmeden Tazik Görmeden itiraf ederim ki Evet Bir aile dostu gibi girip çıktığım Ne yazık Girip çıktığım Bayan Sofi Gilbert'in evinde Evinde Bayan Sofi'nin kardeşi Mademoiselle Marie'i Altı sene Tekrar tekrar Evlenme vaikleriyle Oyaladım Aldattım Fakat Kelimeleri bilerek kullanıyorum. Gerçeğin tam ifadesidir. Siz yazmaya devam edin. Hızlı söylemiyorum değil mi? Son cümleyi lütfen okur musunuz? Mademoiselle Marie, tekrar tekrar evlenme Hı. vaatleriyle oyaladım, aldattım. Evet, oyaladım, aldattım. Devam edin. Verdiğim sözleri, ittiğim yeminleri... Yemin etmiş değilim. Tutmadım. Söz yemin sayılır Ama madem kelimeyi yadırgadınız yazmayabilirsiniz Evet yazın Verdiğim sözleri tutmadım Fakat bu sır Benim suçum Benim dönekliyimdir Evet evet yazın Benim dönekliyimdir Yazdınız değil mi? Yazdım Mademoiselle maride En ufak bir Sedafetsizlik İffetsizlik vefasızlık yoktur. Hüfetsizlik vefasızlık yoktur. Düşüncesiz davranışlarımın utanç ve pişmanlığı içinde utanç ve pişmanlığı içinde, içinde. şimdi bu temiz ahlaklı dürüst kızdan af diliyor. Tekrar edin lütfen ...şimdi bu temiz ahlaklı... ...dürüst kızdan af diliyor. Evet, ...bu itirafımı... ...hiçbir harici cebir... ...ve tazlik olmaksızın... ...vicdanımın... ...sesine uyarak... ...vicdanımın... ...sesine uyarak... ...kendi isteğimle yazıyorum... ...kendi isteğimle... ...yazıyorum... yazıyorum. ...tamam mı? Hayır bitmedi... ...şunu da ekleyin lütfen... Bu itirafımı Matmazel, Mari ve ailesi bir tarziye olarak yeterli bulmazlarsa... Yeterli bulmazlarsa? Her yerde ve her zaman daha etraflı bir açıklama yapmaya hazırım. Yapmaya hazır. Evet, şimdi imzalayın Bay Tla Adamlarınız gidebilirler. Domingo söyle gitsinler Barışına. Kapıyı da kapa Emin edersiniz Hadi hadi Davut. Teşekkür ederim Kağıdı verin lütfen bana Oo, Yalnız yazınız biraz titrek Bay Clavigo İsteğinizi yerine getirdim Fakat bu yazının benim için korkunç bir hakaret ve küçülme olduğunu unutmayın <gülüyor> Unutur muyum Ben de sözümde duracak Aranyuez'den dönüşüme kadar yazdıklarınızı kimseye yaymayacağım. <gülüyor> Fakat adamlarım duydular. Siz vefalı sadık bir insan olduğunuz için herhalde onlar da size bağlı sadık adamlardır. <gülüyor> Hem sonra itiraflarınızı adamlarınızın duymuş olmaları sizin lehinizde Bay Klavigo. Nasıl lehimde? Bu itirafnameyi harici bir cebir ve tazik altında yazdığınızda tanıklık edebilirler gerekirse. Beni düşünüyorsunuz bakıyorum. O, tabii, tabii düşünüyorum. Düşündüğünüzü başka şekilde ispat edebilirsiniz. Nasıl? Ben size bir aksilik çıkarmadım. Dediğinizi yaptım hemen. Hı hı. Siz de şimdi bana bir iyilikte bulunun. Söyleyin. Benden önce gidin... ...Makmazel Maren'in bana karşı olan hıncını azaltmaya çalışın. Kardeşimin yumuşacağı kanatında mısınız hala? Hiç değilse çok pişman olduğumu söyleyin. İnanmıyor musunuz? Bu duygumda samimiyim. Evet, bir hata ettim. Utanıyorum. Ne olursunuz bütün bu konuşmalarımızı anlatın ona. Sebepleriyle anlatın. Biraz olsun anlar beni. Sizin sözleriniz sonradan benim anlatacaklarımın anlaşılmasını kolaylaştırır. Buna eminim yardım edin bana. Peki kendi kanaatlarımı söylerim. Ben o kadar fena bir adam değilim buna emin olabilirsiniz. Peki peki. Güle güle. Allah'a ısmarladık demiyor elimi sıkmıyorsunuz öyle mi? Ah. Beni asla affetmeyeceğinizi anlıyorum. Anlıyorum. Allah'ım ne hallere düştüm Efena, fena Ona böyle bir ne yazık vermemeliydim Ne yazdım neler konuştuk Allah'ım Sanki hiçbirini hatırlamıyorum Emin burada kim vardı Cladigo Ne oldu evde bir telaştır gidiyor Söylesene ne oldu Carlos aziz dostum Üst Bütün meraklandırma beni söyle ne var ne oldu Ne olsun hiç Marin'in abisi geldi Marin'in abisi mi? Ya ne dedi? Düello'ya mı çağırdı senin? Daha fena çok daha fena Ne peki söyle konuş Bana bir itirafname yazdırttı imzalattı Canım ne yaptı tehdit mi etti seni? Niye korktun bu kadar? Hayır tehdit etmedi korkmadım Aksine ben onu korkutmak istedim Sonra düşündüm ki Benim onu mesela öldürmeye kalkışmam Marin'in felaketini bir kat daha arttırır o ne dediyse kabul ettim. Carlos dostum delikanlı ne yapsa haklı zaten. Onun yerinde biz olsaydık bir düşün neler yapmazdık. Kibar, asil bir genç. Bütün suç bende. Ah ne kadar akılsız, ne kadar sersemmiş. Saçmalama Kraligo. Kağıda ya neler yazdın? Beni herkeslere rezil etmek için ne lazımsa yazdım. Çünkü düşündüm ki işi düelloya dökmek doğru değil. Dedim ya yine Mari'yi düşündüm. Senin de hayatın tehlikeye girerdi ya. İyi etmişsin. Yazdınsa yazdın. Yazdıkların duyulsa bile... Çoktan duyuldu Carlos. Duyuldu mu? Kim? Ne çabuk? Kapıyı açtırdı adamlarımı çağırttı. Kapı önünde adamlarına yazdım, yazdımsa duydular. Adamlarına derhal ağızlarını sıkı tutmalarını tembih ederiz. O iş kolay. Ben de o herifi hemen yakalatır Madrid'den sürdürür. Bu iş senin bildiğin gibi değil Carlos. Nasıl peki? Maria kendimi bu yoldan affettireceğim ben. Abisi söz verdi. Yaptığıma pişman olduğumu anlatacak ona. Sonra da ben gidip yalvaracağım. Hayır, bir, bir hata işledim tamire çalışacağım. Tekrar Mara'nın kalbini kazanır dürüst bir insan olabilirim Carlos. Hazır kurtulmuştun gene kendi ayağında o kıza mı döneceksin? Senin için kurulmuş bir tuzak. Hayır Carlos. Mari benim adımı bile duymak istemiyormuş. Nerede kaldı ki benimle evlenmeyi düşünsün? Bunu ben istiyorum. <gülüyor> Sap oğlanları da böyle kandırırlar işte. Şaka ettiğini biliyorum ama yine de bu sözlerin kırıyor beni. Ben kesin olarak hiçbir korkudan değil kendi arzumla karar verdim. Mari ile evleneceğim. Bütün mesele ona kendimi ahfettirebilmekte. Şimdi anlıyorum şimdi. Niye anlıyorsun? Bütün saadetimin Mari'ye bağlı olduğunu. Ancak Mari ile olursam şerefler, mevkiler sevindirir beni. Ancak Mari beni yükseltebilir. Carlos. Hemen gidiyorum. Mari ile ablasıyla konuşamazsam hiç değilse Mari'nin eniştesiyle konuşurum. Peki ama acelen ne? Yemekten sonra gideriz. Hayır gidersin. hayır. Hemen şimdi gitmeliyim Carlos. Şimdi gitmeliyim. Hoşça kal. Gitti. Allah vere de işleri biz bütün karıştırmasa. Klavigo isimli sürekli oyunumuzun üçüncü bölümü burada sona erdi. Yazan Göğte, radyoya uygulayan Behçet Necatigil, mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar Bomarşe Muhibar Cuman, Klavigo Metin Serezli, Domingo Erdoğan Kökçam, Mari Nedret Güvenç, Carlos Çetin İpekkaya. Sevgili dinleyiciler, oyunumuzun arkası yarın gene bu saatte. Hoşçakalın.